بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا ستقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 Ama bazıları فإن صفح حديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. abiler geçen iki hafta boyunca İslam'ın ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Öncelikle geçen derslerimizden şöyle bir hatırlatma yapacak olursak eğer İslam nedir? demiş olduğumuz zaman, geçen derslerimizde şunu özetlemiş olduk İslam'da 1- İslam, kişinin hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmaksızın sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a ibadet etmesidir. Bu İslam'ın birinci ayağı. 2- Kişinin Allah'ın dışında ibadet edilen bütün taavuklardan teberrih etmesi, onlara küfretmesidir dedik. Bunun kapsamına neyin girdiğini tafsilatlı bir şekilde anlatmış olduk. Üçüncüsü ise, konunun içerisinde zikretmiş olduğumuz tağlıkları ve tavutlara kulluk eden, onlara gönüllü bir şekilde ibadet eden kullarının ehli şirk olduklarına, ehli küfr olduklarına itikad etmek. Bu da dedi ki İslam'ın tanımı içerisindedir. Şimdi bugün eğer Allah izin verirse buraya kadar anlatmış olduğum konuya şöyle bir başlık yapabiliriz. Hakiki İslam. Yani hakiki İslam ne demek? Hakiki İslam şu demek, kişi gerçekleştirdiği zaman kendisiyle Allah katında Müslüman olmuş olduğu şeye hakiki İslam diyoruz. Yani bir insanın kıyamet gününde Müslüman olarak dirilmesi, cenneti hak edebilmesi için geçen derslerimizde anlattıklarımızı yerine getirmiş olması gerekir. Bir de hükmî İslam var. Yani bugünkü konumuzu teşkil eden meseleye geleceğim inşallah. Bir de hükmî İslam var hükm İslam ne demek? Neyi kastediyoruz hükm İslam'dan? Şunu kastediyoruz, bir insanın içini bilmememize rağmen zahiren ondan sadır olan birtakım sözler veya birtakım fiillere itibar ederek dünyadayken ona Müslüman muamelesi yapmak. hükm İslam'dan bunu kastediyoruz. Mesela neyi örnek verebilirim buna daha iyi anlaşılsın diye? Medine'deki münafıkların durumunu buna örnek verebilirim. Medine'deki münafıklar Müslümanlar gibi muamele görüyorlardı. Müslümanlarla beraber namaz kılıyorlardı, Müslümanlarla beraber cihada gidiyorlardı. Fakat münafıkların kafir olduğunu biliyoruz. Onlar Allah katında kafirlerdi Fakat dünya hükmünde Müslüman muamelesi görüyorlardı bu insanlar. Sebep, çünkü Müslümanlar gibi yaşıyor, Müslümanlar gibi konuşuyor, Müslümanlar gibi amel yapıyorlar idi. Bundan dolayı da Peygamber ve sahabesi onlara Müslüman muamelesi yapıyordu. Ben bugün inşallah tafsilatlı bir şekilde hükmen Yani herhangi bir insanın İslamına nasıl hükmedilir? Ne yaptığı takdirde bir insana bu Müslümandır denir. Ve Müslümanlara uygulanan kurallar, hükümler ona da uygulanır. Onu anlatmaya çalışır. Şimdi kardeşlerim, bir insana üç şekilde bir insanın İslamına hükmedilir. Üç yoldan bir tanesiyle bir insanın İslamına hükmedilir. Bunlardan bir tanesi yakini bilgi, bunlardan ikincisi alametler, bunlardan üçüncüsü tebeiyyet ahkâmı. Birincisi yakini bilgi ikincisi alametler, üçüncüsü tevehiyyat ahkamı. Yakini bilgiden neyi kastediyorum? Sen yakinen kendi ismini bildiğin gibi karşındaki insanın Müslüman olduğunu bilirsin. Mesela diyelim ki burada 6-7 yıldır arkadaşlık yaptığımız herhangi bir kardeşimiz, biz onun Müslüman olduğunu biliyoruz. Allah Resulü'nün, Ebu Müslüman olduğunu, Ömer'in Müslüman olduğunu bildiği gibi. Niye? Uzun zaman beraber vakit geçirdiğimizden ötürü, beraber kaldığımızdan ötürü birbirimizin itikadından haberdarız. Neye inandığımızı, neyi reddettiğimizi biliyoruz. Buna yakini bilgi üzerine bir insanın zahirine İslam'la hükmetmek ediyoruz Batınında ne olduğunu Allah bilir. Yani biz sadece bize ızhar ettiğinden bildiğimizi söylüyoruz. İkincisi, diyelim böyle bir bilgiye sahip değiliz. Yani mesela sokakta gideceğiz, namaz vakti geldi namaz kılmamız lazım. Ee, bir Adam var karşımızda, onu hiç tanımıyoruz. Bunu İslam'ına nasıl hükmedebiliriz? İslam alametlerinden herhangi bir tanesini ızhar ederse bunun İslam'ına hükmederiz. İslam alameti nedir? Onu inşallah izah edeceğim zaten. Bu ikinci yol. Bunu da bilmedik diyelim. Yani bu da mümkün değil. Mesela bir yargılanma oldu, yargılanma söz konusu oldu. Adamın biri ben şahitlik edeceğim dedi. Geldi, şahitlik edecek. Ne biz bunun akidesini biliyoruz. Ne İslam alametleri diye biraz sonra anlatacağım alametlerden herhangi bir tanesini izhar ettiği hiçbir şey e bilmiyoruz. Şimdi Müslümansa şahitliğini kabul edeceğiz. Müslüman değilse şahitliğini kabul etmeyeceğiz. Peki bu adamın İslam'ına nasıl hükmedeceğiz? Tebeiyet ahkamı ile hükmedeceğiz. Hangi anne babanın çocuğuysa ona göre, hangi darda yani İslam ülkesinde mi yaşıyor, küfür ülkesinde mi yaşıyor ona göre veyahutta hangi lidere tabi ise ona göre. Çünkü tebeiyet 3 kısımlıdır. Bir insaniye ana babasına tâbidir. Bir insaniye ya yaşadığı toprak parçasına tâbidir. Veyauta bir insan tabi olmuş olduğu ona önderlik eden, başlık eden liderine tâbidir. Bu üç tanesinden bir tanesiyle onun İslam'ına veya küfrüne hükmetmiş olacağız. Şimdi kardeşlerim konunun tafsilatına girmeden önce önce şu meseleyi bir izaha kavuşturalım, ondan sonra konuyu anlatmaya başlayalım. Bu mesele önemli bir mesele midir? Yani bizim bu meseleyi bilmemiz veya pazar derslerimizden herhangi bir tanesini böyle bir konuya ayırmamız bu gerekli midir veya bu önemlidir? Elbette gereklidir. Çünkü İslam'da ameli hükümlerin hemen hemen birçoğu insanların İslam'ına veya insanların küfrüne göre değişir. Yani sen bir insana Müslüman hükmüyle hükmedersen onunla yapacağın muamele fıkıhta tamamen farklıdır. Sen bir insanın küfrüne hükmedersen onunla yapacağım muamele tamamen farklıdır. Mesela en basitinden birkaç tane örnek verelim. Hayatın çok içinden olan örneklerden. Bunlardan bir tanesi mesela hepimiz evleniyoruz, boşanıyoruz, kız alıyoruz, kız veriyoruz misal. Evlenme ahkamının hemen hepsi İslam ve küfür üzerine kuruludur. Hemen hepsi İslam ve küfür üzerine kuruludur. Mesela siz diyelim ki bir bayana talip oldunuz. Bir bayanı isteyeceksiniz. Bunun babası, dedesi veya amcası Müslüman ise kızın üzerinde velayet hakkına sahiptirler ve istediği takdirde o kızı sana vermeyebilir. Yani kızı zorla biriyle evlendiremez. Müslüman bir baba da, kızın velisi de olsa, kızını zorla biriyle evlendiremez. Fakat birine vermek için onun rızası şarttır. Çünkü Peygamber öyle söylüyor. Velisiz nikah olmaz diye. Fakat karşınızdaki insan Müslüman değilse, Müslüman olmayanın Müslüman üzerinde velayeti yoktur. Doğal olarak o kızı size vermiş olması veya o kızı size vermemiş olmasının hiçbir önemi yoktur İslam nezdinde. Niye? Çünkü Allah ayet-i kerimede diyor ki وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Allah müminlerin üzerinde kafirlere yol vermeyecektir. Yani bir nevi Allah Azze ve Celle şunu söylüyor Ey Müslümanlar kendi üzerinizde kafirlere yol vermeyin. Hani herhangi bir konuda velayet gerekiyorsa kâfirleri başınıza yönetici yapmayın, kâfirlerden kız almayın. Onları bir kızın velisiymiş gibi onlara muamele etmeyin ilâ ahirihî. Anneniz vefat ettiği, babanız vefat ettiği, bir yakınınız vefat ettiği mesela onun cenaze işlemlerini yapmak istiyorsunuz. Yani hem o anki duygu yoğunluğundan hem de işte örften ötürü müslümansa yapabilirsiniz, müslüman değilse yapamazsınız. Allah özel ayet-i kerimede Peygamber'e diyor ki وَلَا تُصَلِّ حَلٰى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَا تَأَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلٰى الْقَبْرِ Onlardan biri öldüğünde sakın onun namazını kılma diyor Allah ve, ve onun kabrinin başında da bekleme diye niye? çünkü Müslüman değildir onlar Allah'a iman etmeden ölmüşlerdir veya diyelim dua edeceksiniz tahiyyat okuyorsunuz mesela işte رَبَّنَ اَغْفِرْ لِي وَلِوَا لِي دَيْيَةَ geldiniz bu duayı yapabilmeniz için anne babanızın Müslüman olması gerekir çünkü Müslüman olmayan bir insana mağfiret talebinde bulunmak bu büyük günahlardandır Allah ayet-i kerimede diyor ki: "Mekane'l-nebiy ve'l-lezina amenu e istigfiruhu lil-müşrikina ve lev kanu uli qurba min ba'de ma tabayyana Ne peygambere ne de yanındaki müminlere akrabalarının ateş ehli olduğu belli olduktan sonra istiğfar etmeleri yakışmaz diyor Allah Bir peygamber bir müşriğe istiğfar bulunmaz. Hatta Allah Resulü annesinin kabrinin başına geldi biliyorsunuz. Ağladı. Sahabe diyor hem ağladı hem de ağlattı. Yani anneniz müslüman da olsa, müşrik de olsa, babanız müslüman da olsa, müşrik de olsa fark etmez. Bu kalptir yani. Hani kalbi katılaşmamış olan bir insan anne babaya sevgisinden, anne babaya saygısından bir şey kaybetmez. Hem ağladı hem ağlattı. Niye ağladı Allah Resulü? Sahabe izah etti. Ben dedi Allah'tan izin istedim. Dedim ki ya Rabbi bana müsaade et. Ben annem için istiğfarda bulunayım. Allah bana dedi ki hayır. O'nun için istiğfarda bulunamazsın diye. O zaman müsaade et, kabrini ziyaret edeyim dedim. Ya Rabbi, O'nun kabrini ziyaret edebilirsin dedi bana. Yani dikkat edin burada Allah Resulü günde yetmiş defa, günde 100 defa istiğfar eden peygamber bir noktada istiğfar etmek isteyince Allah önüne set çekiyor. Niye? Çünkü onlar müşriktir, onlar istiğfarı hak etmezler diyor. Müslüman olmayan birinin arkasına namaz kılamazsın. Namaz kılarsan namazın batıl olmuş olur. Çünkü namaz, velayet gerektiren bir meseledir ve velayet içinde arkasında namaz kılmış olduğu insanın Müslüman olması gerekir. Siz örneklerin üzerine örnek koyup kardeşler örnekleri çoğaltabilirsiniz. Ama beni burada anlatmak istediğim şey şudur. Bu mesele önemli midir? Evet bu mesele önemlidir. Çünkü birçok amelin sıhhat şartı yapılan tarafın Müslüman olmasıdır. Onun için bir insana ne ile onun İslamına hükmedeceğimizi bilmemiz gerekir. Dedi ki bir insanın İslam'ına üç yolda hükmederiz, Hükmed, birisi yakini bilgi olur, yakini bilgiyle hükmederiz bunu zaten anladık. Yani arkadaşımızdır, akidesini, seyrini, sülüğünü biliyoruzdur. Ona bununla hükmettik. İkincisi nedir kardeşler? İkinci yol, tanımadığımız biri İslam alametlerinden herhangi birini ızhan ederse ona Müslüman muamelesi yaparız. İstersen kendisi kafir olsun. Bizi orası ilgilendirmez. Biz İslam alametini gördük mü o şahsa Müslüman muamelesi yaparız. Tabi burada akla ilk gelen soru şu. İslam alameti nedir? ne biz İslam alameti diyoruz? Alamet demek kardeşler, iki şeyi birbirinden karışıklık olmayacak şekilde ayıran şeydir. Alamet yani alem kelimesi bunun kökü Arap lügatında iki şeyi birbirinden karışıklık olmayacak şekilde ayıran şeye alamet diyoruz. Mesela Araplar bayrağa alem demişler, bayrağa. Niye bayrağa alem demişler? Yani alamet demişler tabiri caizse. Çünkü her kavmin bayrağı onları başka kavimlerden ayırır. Sen o bayrağı gördüğün zaman diyorsun ha bunlar falan oğlu filanlardır, bunlar diğer kavimler değildir diye. Mesela Araplar tarlaların arasına çekilen çitleri, tarlaların arasına dikilen bayrakları, iki karlayı birbirinden ayırsın diye yapılan bütün engelleri Bunları alem diye isimlendirmişler, alamet diye isimlendirmişler, Ali'nin tarlasını verinin tarlasından ayırdığından ötürü. O zaman biz İslam alameti dediğimizde neyi kastediyoruz kardeşler? Şunu kastediyoruz. Kişi yaptığı takdirde bütün İslam dışı milletlerden ayrıldığı, sadece Müslümanlara ve İslam milletine has olan sözlere, eylemlere ve inanç biçimlerine İslam alameti diyoruz. Yani mesela diyelim ki sen yolda birini gördün, bir şey yapıyor. Gördüğün adam diyorsun ama bu adam müslümandır. Niye? Çünkü bunu sadece müslümanlar yapar. Müslümanlardan başkası böyle bir şey kesinlikle yapmaz diye. Bu tarz sadece müslümanlara has olan şeylere İslam alameti diyoruz. Yalnız kardeşler şöyle bir şey var. İslam alametleri sabit değildir. Yani belli bir zaman diliminde İslam alameti olan bir şey başka bir zaman diliminde İslam alameti olmaktan çıkabilir. Veya İslam alameti olmayan bir şey Belli bir zaman diliminde İslam alameti olabilir. Niye? Çünkü bir şey Müslümanları kâfirlerden ayırma özelliğini kendinde bulunduruyorsa İslam alametidir. Zaman ilerledi hem kâfirler hem Müslümanlar o fiili yaptı diyelim o İslam alameti olmaktan çıkar. Konunun daha iyi anlaşılması için Peygamber Peygamber'in kendi döneminden bir örnek verelim. İslam kaç şey üzerine kurulmuş kardeşler? İslam beş şey üzerine kurulmuş. Doğru mu? İmam Bukhari ile Müslim i̇bn Ömer'den böyle rivayet ediyorlar. Peygamberimiz diyor İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Cibril hadisinde Peygamberimize İslam nedir dediğinde aynı beş şeyi zikretti. Nedir bu beş şey? La ilahe illallah, kelime-i şehadet, namaz, oruç, zekat ve haç. Bu beş şey İslam'ın temelleridir. İslam bunların üzerine kurulmuştur. Peki Peygamber Peygamber'in döneminde Bu beş şeyi yapan insanlara peygamber Müslüman muamelesi yapıyor muydu? Hayır. Bunlardan iki tanesini yapanlara Müslüman muamelesi yapıyordu. Bunlardan 3 tanesini yapanlara Müslüman muamelesi yapmıyordu Neydi bunlar? Kelime-i şehadeti söyleyenlere Müslüman muamelesi yapıyordu. İçine olursa olsun namaz kılanlara da Müslüman muamelesi yapıyordu. Fakat oruç tutanlara Müslüman muamelesi yapmıyordu. Zekat verenlere Müslüman muamelesi yapmıyordu haç, haç yapanlara Müslüman muamelesi yapmıyordu. Güzel. Peki İslam 5 şey üzerine kurulmuşsa niye bunlardan iki tanesi İslam'ın alameti kabul edilmiş de üç tanesi İslam'ın alameti kabul edilmemiş? Çünkü kelime-i şehadeti ve namazı sadece ve sadece Müslümanlar icra ediyorlardı. Bu kalan üç tanesini hem Müslümanlar hem de müşrikler yapıyorlardı. Mesela Mekkeli müşrikler haç, yapıyorlar, Mekkeli müşrikler haç yapıyorlardı. Müslümanlar da haç yapıyorlardı. Mekkeli müşrikler infakta bulunuyorlar mıydı? İnfakta bulunuyorlardı. Niye? Çünkü hacılara su dağıtıyorlardı, hacılara yemek veriyorlardı. Müşriklerin kendilerine göre bir orucu var mıydı? Müşriklerin, ehli kitabın kendilerine göre kendi şeriatlarından alınmış bir oruçları vardı. Bu sebepten ötürü yani hem müşriklerin, hem Müslümanların, hem de ehli kitabın arasında ortak olan fiilleri Peygamberimiz İslam alameti kabul etmedi. Ama Kelime-i Tevhid gibi namaz gibi şeyleri ise İslam alameti kabul etti. Demek ki bir şey sadece Müslümanlar yapıyor ve Müslümanları diğer milletlerden ayırıyorsa İslam alametidir, değilse değildir. Hatta kardeşlerim kelime-i tevhid ve namaz bile Peygamberimizin döneminde mutlak olaraktan İslam alameti değildi. Mesela Peygamberimiz Mekke'deyken لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ دِينَ فَلَحَىٰلِنَ Yani bir insan la إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ dediğinde Onu, onu Müslüman kabul ediyordu. Hatta hepiniz e, Üsame bin Zeyd hadisini biliyorsunuz. İnşallah bir dahaki dersimde bu konularla ilgili daha tafsilatlı konuşacağım. Bir savaşta sahabe savaşırken Üsame bin, e, şey dedi ki kafir la ilahe illallah dedi. Üsame bin Zeyd de onu öldürdü. Sonra Medine'ye döndüler. Bu durumu Peygamberimize aktardılar. Peygamberimiz sordu dedi ki ey Üsame sen onu niye öldürdün? Dedi ki ey Allah Resulü korkudan dolayı söyledi. Peygamber dedi sen onun kalbini mi yarıp baktın? Korkudan dolayı söylediğini. Kıyamet gününde bu kelimeyle senin karşına gelirse senin halin nice olur dedi Üsame bin Zeyd'e ve o kadar fazla bunu tekrar etti ki Üsame bin Zeyd diyor ki ben dedim ki keşke ben o gün Müslüman olsaydım. Yani ondan önce Müslüman olmamış olsaydım da o gün Müslüman olsaydım bu günahımı Allah İslam'ınla affetseydi diye o kadar Peygamber kızdı. Bakın Peygamber müşrik olan bir kavimle savaşlığında putperest bir kavimle savaşlığında onların la ilahe illallah demelerini onların islamını alamet kabul ediyor. Fakat Medine'ye gelip putperestlerin terk ettiğinde ehli kitap bir kavimle karşılaştığında peygamber la ilahe illallah islam alameti olarak kabul etmedi. Dedi ki la ilahe illallah der ve benim de Allah'ın resulü olduğuma şahitlik edenlerse Ben onlarla bunu söyleyinceye kadar savaşmakla emri oldum. Yani Peygamber <gülüyor> yeni bir kavimle karşılaşınca, putperest olmayan bir kavimle karşılaşınca İslam alametini değiştirdi. Mekkeli putperestler için La ilahe illallah iken Medineli ehli kitabı için La ilahe illallah Muhammedun Resulullah olmaya başladı. Namaz da böyledir kardeşlerim. Peygamberimiz mutlak olarak namazı İslam alameti kabul etmemiştir. Ne demiştir? من صلى صلاتنا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَب۪يحَتَنَا فَهُوَ مُسْلِم Kim bizim kıldığımız namazı kılarsa, kim bizim kıblemize yönelirse ve kim bizim kestiğimiz hayvanları yerse o müslümandır dedi Niye burada özellikle bizim namazımız dedi Peygamber? Çünkü Yahudiler de namaz kılıyorlar, Mekkeli müşrikler namaz kılıyorlar. Mekkeli müşrikler nasıl namaz kılıyorlar? وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ اِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَاءً وَتَصْتِيَ Onların Kabe'nin yanındaki namazları, alkış çalmak ve ıslık çalmaktan başka bir şey değildir diyor Allah. Alkış da çalsalar, ıslık da çalsalar, Mekkeli müşrikler bir namaz kılıyorlar. Yahudiler namaz kılıyorlar mı? Kılıyorlar. Nasıl bir namaz? Ayakta durdukları, sallandıkları içerisinde rukun ve secde olmayan bir namazla namaz kılıyorlar. Şimdi üç çeşit namaz var. Bir Müslümanların kıldığı namaz, bir müşriklerin kıldığı namaz, bir de Yahudi ve Hristiyanların kıldığı namaz. Aleyhissalatu vesselam kim namaz kılarsa demiyor onun için. Kim bizim kıldığımız namazı kılarsa o Müslümandır ediyor Yani namazı dahi Peygamber mutlak olaraktan İslam alameti olarak kabul etmiyor. Bakın kardeşler, mesela haccı düşünün, haç. dedi ki müşriklerle Müslümanlar arasındaki ortak bir ibadettir. Hac, Peygamber haç yaptılar diye Mekkeli müşriklerin İslamına hükmetmemiştir. Fakat İslam alimleri daha sonradan haccın İslam alameti olduğunu söylemişlerdir. Niye? İbn-i Hudame izah ederken diyor ki çünkü Allah son dönemde yani Tövbe suresinde şu ayeti indirdikten sonra artık müşrikler haç etmemeye başladılar. اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ غَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا Ancak müşrikler bile necistirler ve bu yıldan sonra onların mescidi harama yaklaşmasınlar dedi Allah. Artık müşrikler mescidi harama yaklaşamıyorlar. Peygamberimiz de vefat etmeden önce zaten sahabeye emretti. Aqridul müşrikine min jazireti'l-Arab bütün müşrikleri Arap denizinden çıkarın. Arap yarımadasında tek bir tane müşrik kalmasın dedi Aleyhissalatu vesselam. Evet. Ne zaman Arap bir Arap yarımadası müşriklerden soyuplandı ve artık müşriklerin Kabe'ye gelmesi yasaklandı. Hac sadece Müslümanlara ait bir ibadet haline geldi, ondan sonra İslam alimleri hacı İslam alameti olaraktan kabul ettiler. Demek ki kardeşlerim, bir şeyin İslam alameti olması sabit değildir, değişkendir. Yani belli bir dönemde Müslümanları kafirlerden ayırıyorsa İslam alametidir, ayırmıyorsa değildir. Hakeza Peygamberimiz vefat ettiğinde bu zikretmiş olduğum fıkıhla sahabe de aynı bu şekilde ahmet etmiştir. Mesela biliyorsunuz Ebubekir Bekir radıyallahu anh döneminde riddet hadiseleri başladı. Riddet hadiselerinden kastetmiş olduğumuz şey nedir? Bir grup insan eski cahiliyesine geri döndü. Bir grup insan müseylemeye tabi oldu, yalancı peygambere tabi oldu. Bir grup insan da biz artık zekata vermiyoruz dediler. Bunları riddet yani İslam dininden dönen tayfeler olarak kabul ediyoruz. Bu adamlar namazı terk etmediler. Bu adamlar La İlahe İllallah'ı terk etmediler. Fakat sahabe ve Ebu Bekir anh onlarla savaşırken bunları onların İslam'ına alamet olarak kabul etmediler. Mesela Halid İbni Velid'i Yemame'ye gönderdi. Ebu Bekir anh. Yemame'de ezan da okunuyor, namazla kılınıyor, La İlahe İllallah da deniyor. Ne Halid İbni Velid ne de sahabe Efendim işte bu insanlar La İlahe İllallah diyorlar, ezan okuyorlar, namaz kılıyorlar. Biz ondan dolayı bunlarla savaşamayız demediler. Niye? Çünkü bu kavim yeni bir kavimdir ve bunların küfür sebebi sahabe tarafından biliniyor. Bunlar yalancı peygambere tabi olmak ve zekatı red etmek suretiyle İslam dininin dışına çıkmış insanlardır. Bunlara İslam'la hükmedebilmek için o gün Müslümanla kafiri birbirinden ayıran şey nedir? Tek peygamberin hak elçinin Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna hükmetmektir. Kim Muhammed hak peygamberdir der. Müseyleme yalancıdır derse onun İslamını kabul ettiler. Kim de bunu kabul etmediyse onun küfrüne hükmettiler. Mesela Halid ibn Velid Beni Hanife'nin büyüklerinden Mucaa'yı ele geçirdiğinde Mucaa ona dedi ki ey Halid ben senin zannetmiş olduğun gibi riddet etmiş değilim. Ben peygambere geldim, iman ettim, İslam oldum ve bugün de hala o iş üzeriyim. Yani peygambere ne söz vermişsen onun üzeriyim. Halid ibn Velid dedi hayır eğer sen gerçekten E bu adamın yalancı olduğunu bilmiş olsaydın bana bir mektup yazardın, haber verirdin gelin bizi buradan kurtarın derdin. Senin ona sukut etmiş olman, burada sessiz sedasız kalmış olman sanki senin ona rıza gösterdiğini gösteriyor. Adam çok fazla yemin edip ben Müslümanım dedikten sonra Halid i̇bn Velid dedi seni bırakıyorum ama içimde de bir sıkıntı var. Yani çok öyle gönlüm rahat bir şekilde seni bırakmıyorum dedi mesela. Muhtar <gülüyor> el-sakafi, <gülüyor> küfrünü ilan ettiğinde sahabe döneminde Abdullah ibn-i Zübeyl, e, şeyi, kardeşi Musab ibn-i muhtar-ı s ile savaşması için onun üzerine gönderdi. Neyse insanları yakaladılar, savaştılar vesaire En son bu muhtarın hanımı bir sahabenin kızı aynı zamanda. Musab ibn-i onu aldı dedi ki, sen kocanın küfrüne şahitlik ediyor musun? Hayır dedi, ben kocanın küfrüne şahitlik etmiyorum. Musab Abdullah ibn-i e yazdı dedi ki, burada böyle bir kadın var kocasının küfrüne şahitlik etmiyor diye öldür onu dedi. Eğer kocasının kafir olduğuna şahitlik etmiyorsa dedi o zaman onu öldürebilirsin. Farkındaysanız Mus'ab ibn-i Zübeyr e, bunlar namaz kılıyorlar, bunlar la ilahe illallah diyorlar dememiş. Çünkü yeni bir olay çıkmış ortaya. Yalancı peygamberlik iddiasında bulunan bir adam çıkmış. Kim onun küfrüne şahitlik edip ondan teberrih etmişse onun İslam'ına hükmetmişler ele geçirdiklerinde. Kim de onun küfrüne hükmetmemişse, ondan uzaklaşmamışsa sırf ezan okunuyor, namaz kılınıyor veya la ilahe illallah deniyor diye onların İslam'ına hükmetmemişler. Onun için kardeşlerim bu meseleyi niye anlattım size, şunun için anlattım. Biliyorsunuz normalde dini anlarken şurası çok önemlidir. Dini sahabenin fehmi üzere anlamak. Yani Allah onların din anlayışından razı olmuştur ve onlardan sonra gelen insanların da onların dini anladığı gibi dini anlamalarını istemiştir. Allah ayet-i kerimede diyor ki وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْسَارِ وَالَّذ۪ينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضي الله عنهم وَرَضُوا عَنْهِ Öncü olan muhacir ve ensar ve onlara ihsan üzere tabi olanlar Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Muhaciri ve ensarı övdü Allah. Onlardan razı olduğunu söyledi. Başka bir sınıftan daha razı olduğunu söyledi. O başka sınıf kimdir? muhacire ve ensara ihsan üzere tabi olanlardır. Yani dini anlarken fazlalaştırmadan veya eksiltmeden onlar nasıl anlamışlarsa o şekilde dini anlayan insanlardır. Onun için yani bazı nasların konu hakkında bazı nasların bulunması mesela biraz önce zikretmiş olduğum gibi işte ey Yusama sen onunla la ilahe illallah dedikten sonra bir öldürdün veyahut da kim bizim namazımızı kılar kıblemize yönelir kestiğimizi yerse hadisi gibi hadislerin bulunması namazın ve la ilahe illallah'ın mutlak olarak İslam alameti olduğu anlamına gelmez kesinlikle. Çünkü sahabe bunu bu şekilde anlamamıştır. Öyleyse diyelim ki biz bugün bir toplumda yaşıyoruz kardeşlerim. Biz bakarız eğer bu toplum Mekkeli müşrikler gibi veya ehli kitap gibi Allah'ın uluhiyetini inkar ediyor. La ilahe illallah kelimesini asla ağızlarına almıyor bu kelimeyi duyduklarında ellerini kulaklarına kapatıyorlarsa biz deriz ki bu toplumda la ilahe illallah diyen bir insan Müslümandır. Veya biz Peygamberin Risaletini kabul etmiyoruz, Muhammed de kimmiş haşa diyorlarsa Muhammed Allah'ın Resulüdür dediklerinde biz bunların kabul ederiz, hükümlerini kabul ederiz. Fakat bizim içinde yaşamış olduğumuz topluluk zaten la ilahe illallah diyor. Zaten Muhammedun Resulullah diyor ve Allah'a şirk koşarken Hakimiyeti Allah'tan başkasına verirken, kabirlere kulluk yaparken, Allah'ın diniyle dalga geçerken, Allah'ın dininden yüz çevirirken, kafirleri dost edinip Müslümanları düşman edinirken, ilâkilihi Allah'ın küfür ve şirk olarak kabul ettiği eylemleri yaparken zaten bu kelimeyi söyleyerek yapıyorlar. Zaten namazı kılaraktan bunu yapıyorlar. Onun için böyle bir toplumda la ilahe illallah ve namaz İslam alameti olmaz. Yani biri la ilahe illallah dedi diye bu adam Müslümandır denmez. biri Ee, işte namaz kıldı diye bu adam Müslümandır denmez. Ne zamana kadar? Nasıl ki sahabe kendi toplumlarını ele almışlar. Onların ne ile dinden çıktıklarını önce tespit etmişler ve onun zıddını söyleyenleri İslam'ına hükmetmişler. Aynı şekilde bugün de böyledir. İnsanlar demokrasiyle dinden çıkıyorlarsa demokrasiye inkar etmekle, demokrasi, demokrasiye küfür etmekle insanlar da İslam'ına hükmedilebilir. Bugün insanlar çocuklarının putların karşısına dikip onları tazim, onlara ibadet etmelerini e, sağlıyorlarsa bundan teberri etmekle, bunun zıddını söylemekle İslam'larına hükmedilebilir. Bugün insanlar kabirlerde, mesela tasavvuf tayfesi için söylüyorum. Şeyhlere Allah'ın sıfatlarını veriyorlarsa veya kabirlere gidip ibadet ediyorlarsa bu tayfenin İslam'ını o şeyhlerin etagut, o, o şeyhlerin birer tagut olduğuna, onlara yapılan ibadetin batıl olduğuna şahitlik ettiklerinde onların İslam'ına ancak hükmedilebilir. Yoksa zaten Allah'a koşarken adamın söylemiş olduğu kelimeyi i tevhidle adamın İslam'ına hükmedersek sahabenin dini anladığının dışında bir din anlamış oluruz kardeşler. Burada özellikle hani aklımıza muhtemelen şöyle bir şey gelecek. Maalesef hani bazı kitaplarda veya bazı risalelerde şöyle bir ifade var. -i sünnet i sünnet namazı ve la ilahe illallah'ı Mutlak olarak İslam alameti kabul eder, bir insan nerede bulunursa bulunsun, namaz kılıyorsa veya La ilahe illallah diyorsa biz ona hükmen Müslüman muamelesi yaparız, bunun dışındaki görüşler de haricilerin görüşleridir. Yani ehli i sünnete ait olan böyle bir görüş yoktur, bu haricilerin görüşüdür diye. Şimdi kardeşlerim öncelikle ben şunu baştan söyleyebilirim, böyle bir icma yoktur. Kim de böyle bir icma iddiasında bulunmuşsa, kim olursa olsun. Eğer bunu iştihadi bir hatadan dolayı yapmışsa Allah onu affetsin, hata yapmıştır. Fakat bunu bilerek söylemişse bütün ümmete fert fert iftira etmiştir. Çünkü ümmetin içerisinde böyle bir icma söz konusu değildir. Falanca âlim çok önemli bir âlimdir, e, ilimde çok derindir, İcma iddiasında bulunduğu diye o konuda icma olmuş olmaz. Gidersin araştırırsın. Bakarsın o konuda icma var mıdır yoksa yok mudur? Bir defa içerisinde sahabenin olmadığı bir icma nasıl ehl-i sünnetin icması oluyor? Yani biraz önce vermiş olduğum iki örnek ki kitaplarından bunu tafsilatlı bir şekilde okuyabilirsiniz. Ebubekir Ebu an dönemindeki olay yaşanan olaylar, Abdullah İbn Zübeyir'in hilafeti döneminde yaşanan olaylar. Sahabe bir toplumun küfrü ve riddeti belliyse, sabitse o toplumun ne ezanını ne la ilahe illallahını ne namazını İslam alameti olaraktan kabul etmemişler. Sahabenin içerisinde olmamış olduğu bir icma ehli sünnete nispet edilemez. Şimdi kardeşlerim mezhep alimleri de bunu kabul etmemişler. Yani mesela şimdi size tek tek örnekler vereceğim bu konuyla alakalı siz de göreceksiniz ki mezheplerin de böyle bir icma iddiası veya böyle bir kabulü yoktur. Tarih olaraktan mesela İmam Ebu Hanife'den başlayacak olursam biliyorsunuz İmam Ebu Hanife Bunun iki tane meşhur öğrencisi var. Biri İmam Muhammed, biri İmam Ebu Yusuf. İmam Muhammed'in şu anda bizim elimizde bir eseri var. Siyerul Kebir diye bir eseri var. Bu Siyerul Kebir eserini aynı şekilde yine hanefilerin içerisinde otorite kabul edilen İmam Seraksi adında başka bir alim bu kitabı şerh etmiş. Sonuç olarak kitabımızın ismi Şerh-u Siyerul Kebir kitabı. Bu kitabın son cildinde yani son bölümlerinde İmam Muhammed şöyle bir başlık açıyor. Bir insanın İslam'ına nasıl hükmedilir? gayet açık yani bir insanın İslamına nasıl hükmedilir. Diyor ki eğer karşımızdaki kişi putperest ise La ilahe illallah'ı ağzına almıyor ise La ilahe illallah dediğinde İslamına hükmedilir. Fakat karşımızdaki putperest değilse ve zaten Allah'ın ulûhiyetini kabul ediyorsa o zaman Muhammedun Resulullah demesi gerekir. Yani Muhammedun Resulullah der bu şekilde onun İslamına hükmedilir. Şerh ederken <gülüyor> İmam Saraksi diyor ki çünkü putperestler la ilahe illallah söylemezler. La ilahe illallah söylemedikleri için söylediği zaman derse ki demek ki bu adam İslam'ı kabul etmiş ki la ilahe illallah söylüyor. Yahudi ile Hristiyanlar ise la ilahe illallah söylerler Muhammedun Resulullah'a söylemezler. Yani o zaten peygamberi inkar ederken de la ilahe illallah diyor. Küfür halindeyken la ilahe illallah söylediği için la ilahe illallah onun İslam'ına alamet değildir ta ki ona Muhammedun Resulullah ibadetini ekleyinceye kadar. Sonra başka bir örnek veriyor. Diyor mesela bazı kavimler vardır. La ilahe illallah da der, Muhammedun Resulullah da der fakat Muhammed Araplara gönderilmiştir, bize gönderilmemiştir der. Böyle bir kavim biliniyorsa eğer diyor o la ilahe illallah dese de Muhammedun Resulullah dese de onun İslamına hükmedilmez. Ta ki ne zamana kadar diyor kardeşlerim Muhammed bütün insanlığa gönderilmiştir diye ikrar edinceye kadar. diye Aynı şekilde yine Hanefilerin büyük alimlerinden İmam Kasani eee Bedaiu's-Sana'i fi Tertibi Şerai' diye bir eseri var. Bunun burada bir insanın İslam'ına nasıl hükmedilir diye bir başlık açıyor. Üç şekilde insan İslam'ına hükmedilir diyor. Nas delalet ve teb'iyet. Yani bu üç tanesini zikrettikten sonra İmam Kasani şöyle diyor. Şeh la ilahe illallah dediğinde onun İslam'ına hükmedilir. Kâfirler dört kısımdırlar diyor. Buraya çok dikkat edin kardeşlerim. Kâfirler, Müslüman olmayan topluluklar 4 kısımdırlar. 1- Allah'ın vahdaniyetini, Allah'ı inkar edenler. Yani Allah'ın varlığını kabul etmiyor adamlar. 2- Allah'ın varlığını kabul eden, fakat Allah'ın vahdaniyetini kabul etmeyenler. Mekkeli müşrikler gibi. Yani Allah'ı kabul ediyor, yaratıcıdır, rızık verendir. Fakat Allah'a tevhid etmiyor, Allah'a belirlemiyor. 3- Allah'ı kabul ediyor, Allah'ın birliğini de kabul ediyor fakat Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem kabul etmiyor. 4. Allah'ı da kabul ediyor, birliğini de kabul ediyor, peygamberi de kabul ediyor fakat peygamber Araplara gelmiştir, bütün insanlığa gelmemiştir diyor. 4 sınıf var. Bunlardan birinci ve ikinci sınıf La ilahe illallah derse onların İslamına hükmedilir diyor. Bak hepsine değil ha. Birinci ve ikinci sınıf La ilahe illallah derse İslamına hükmedilir. Yani Allah'ı inkar eden veya Allah'ın birliğini inkar edenler. Üçüncü sınıfa gelince diyor bunlar hem la ilahe illallah demelidirler hem de beraberinde Muhammedun Resulullah demelidirler çünkü peygamberliği kabul etmiyorlar. Dördüncü sınıfa gelince hem la ilahe illallah demeli, hem Muhammedun Resulullah demeli hem de bununla beraber Muhammed bütün insanlığa gönderilmiştir demelidirler. Ondan sonra İslamlarına hükmü olur. Bu Hanefilerin görüşü. İmam Nevevi kardeşler Müslümü şerh ederken Sahih-i Müslüm şerhinde iman kitabında Şu hadisin şerhinde diyor ya ben insanlar La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah deyinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Bu hadis-i şerifi şerh ederken İmam Nebevi diyor ki Hattabi dedi ki Hattabi de Şafi'i alimlerinden ona nispet ediyor. Hattabi dedi ki diyor bu yani La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah dediğinde ben onlardan el çekmekle emrolundum hadisi putperest müşrikler hakkındadır. Buraya dikkat edin kardeşlerim, her kafir sınıf buna dahil değildir. Niye? Çünkü onlar la ilahe illallah'ı normalde kabul etmediklerinden, bu kelimeden imtina ettiklerinden ötürü bu kelimeyi söyledikleri zaman onların İslam'a hükmedilir. Onların dışında kalan kavimler değil. Devam ediyor. Diyor Maliki alimlerinden Kadı İyaz, Malikilerin görüşünü söyleyecek bu sefer. Khattab'in bu görüşünü nakletti ve şunları ekledi. Dedi ki, yani Khattab'in bu görüşünü kabul ettiği Çünkü dedi, Bir insanın La İlahe İllallah dediğinde İslam'ına hükmedilmesinin nedeni burası çok önemli kardeşler. İslam'ına hükmedilmesinin nedeni çünkü La İlahe İllallah kişinin tevhidi ve imanı kabul ettiğinin delaleti ve alametidir. Aaa! Niye İslam La İlahe alamet olaraktan kabul etmiş? Çünkü İslam'a girişin şartı şirkten tevbe etmektir. İslam'a girişin şartı şirkten tevbe etmektir. Bir insan La İlahe İllallah dediğinde Ben bütün şirkleri reddediyorum, bütün şirkleri elimin tersiyle itiyorum ve İslam dinini kabul ediyorum, Allah'a ibadeti kabul ediyorum demiş olacağından ötürü İslam la ilahe illallah'ı İslam alameti olaraktan kabul etmiştir. Fakat bunların dışında kalan müşriklere gelince bunların dışında kalan müşrikler için aynı tafsilatı o da zikrediyor. Yani Muhammedun Resulullah demiyorsa Muhammedun Resulullah demesi lazım. Peygamberi kabul edip Araplara sadece geldiğini söylüyorsa bütün insanlığa geldiğini söylemesi lazım. Ondan sonra onun İslam'ına hükmedilebilir. Dikkat ederseniz kardeşlerim yani Hanefilerde Şafilerde veya Malikilerde La ilahe illallah İslam alameti değildir Hanbelilerin görüşünü en sona bırakıyorum onunla alakalı biraz tafsilatlı konuşacağım çünkü. İmam Neubevi yine onun Mecmu adında bir kitabı var. Mecmu kitabı İmam Nebevi'nin e, Muhezeb adında İmam Şirazi'nin yazmış olduğu bir metne, yazdığı bir şehtir. Fıkıhtaki en geniş ansiklopedik kitaplardan bir tanesi olarak kabul ediliyor. Namaz kitabında, salat kitabında sıfatul e'imme diye bir bölüm var. İmamların sıfatları diye bir bölüm var. İmam Nebevi orada diyor ki, daha önceden de belirttiğimiz gibi namaz mücerret olarak bizim mezhebimizde İslam alameti değildir. Yani bir insan namaz kıldı diye onun İslamına hükmedilmez diyor. Aynı şekilde bu hem e, Malikilerin görüşüdür hem de Evza'inin görüşüdür. Yani İmam Evza'i ve İmam Malik de bizim mezhebimizin beyan etmiş olduğu gibi bir görüş beyan etmişlerdir. Hanefilere gelince diyor, dikkat edin abiler. Hanefiler dediler namaz iki türlüdür. Cemaatle namaz kılarsa veya Müslümanların mescitlerinde namaz kılarsa İslam'ına hükmederiz. Mülferit namaz kılarsa veya mescit dışında namaz kılarsa onun İslam'ına hükmetmeyiz. Hanbellere gelince diyor, hanbelliler dediler ki ister tek kılsın, ister cemaatle kılsın, ister darl İslam'da kılsın, ister darl küfürde kılsın biz namazı İslam alameti olaraktan kabul ederiz. Şimdi hanefilerin görüşüne tekrardan dönüyorum. Cemaatle namaz kılarsa İslam'ına hükmediyorlar, cemaatle namaz kılmazsa İslam'ına hükmetmiyorlar. Niye peki? İmam Kâhsani Beda'i-us-Sanai'de bunu anlatıyor kendi mezheplerini şerh ederken çünkü diyor Cemaatle namaz kılmak sadece bu ümmete hastır. münferit olarak namaz, yani kişi tek başına namaz kıldığında niye İslam'ına hükmetmiyoruz? Çünkü Yahudiler de namaz kılıyorlar, Hristiyanlar da namaz kılıyorlar, müşrikler de namaz kılıyorlar. Müslümanlara has değildir. Müslümanları kafirlerden ayırmaz. Fakat e, cemaatle namaz kıldığında bizim gibi kavmet getirip namaza durup cemaatle namaz kılmak, bu sadece ve sadece Müslümanlara, İslam ümmetine has olduğundan dolayı Biz onun İslam'ına hükmederiz diyor kardeşim Demek ki konu hakkında icma falan yok. Yani böyle bir icmanın içinde sahabe yok. Malikiler yok, Hanefiler yok, Şafiler yok. E zaten ümmetten bir şey kalmadı ki geriye. Yani şu ana kadar zikretmiş oldukları ümmetin yüzde seksenini neredeyse oluşturuyorlar. Etbaa yönünden en azınlık olan bir mezhep kaldı geriye o da Hanbelilerdir. Onların da mezhebini biraz sonra anlatacağım. Yani burada anlatmak istediğim konu kardeşler. Bu konuda icmanın olmadığıdır. Hani böyle bir görüşe dair icmanın mevcut olmadığıdır. Hanbelilere gelince, Hanbeliler namazı İslam alameti kabul etmişler midir? Evet Hanbeliler namazı İslam alameti olaraktan kabul etmişlerdir. Hanbeliler namazı İslam alameti kabul ederken ne diye namazı İslam alameti kabul etmişlerdir? Şimdi Hanbelilerin kendi kitaplarına döneceğiz. İbn-i kudam adlı eserinde ki hem Hanbeli fıkhında hem de İslam tarihinde yazılmış en geniş fıkhı kitaplarından bir tanesidir. Kitab-ül Murted kitabında bir bölüm açıyor. Fasıl, Fî salat-ül kâfir diyor. Kâfirin namazı hakkındaki fasıl, bölüm. Bizim mezhebimizde diyor, bir kâfir namaz kıldığında İster darul İslam'da kalsın. İster darul küfürde, ister münferit ister cemaat takılsın fark etmez. Bizim mezhebimizde biz bu insanın İslam'ına hükmederiz. Tamam. Yani demek ki namazı İslam alameti olarak kabul eden mezhep Hanbeli mezhebiymiş. Bu konuda icma olmuş. Fakat niye namazı İslam alameti kabul ediyorlar? şimdi onu anlatıyor elimdeki hudamı. Diyor ki biz namazı değil, bizim namazımızı İslam alameti kabul ederiz. Çünkü Peygamber dedi ki مَنْ صَلَّ صَلَاتَنَا Kim bizim namazımızı kılarsa Müslümandır diye. Bizim namazımız nedir diyor onu da izah ediyor. Bizim namazımızdan kastımız içerisinde rukunun, secdenin, tekbirin vesaire olmuş olduğu namazdır. Çünkü diyor bizim dışımızdaki milletler ayakta namaz kılarlar. Bakın demek ki Yahudiler ayakta namaz kılıp ruku yapmadıkları için, secde yapmadıkları için mücerred olaraktan namazı veya ayakta durmayı Hanbeliler İslam alameti olaraktan kabul etmiyorlar. Müslümanların kendisiyle kafirlerden ayrılmış olduğu namazı İslam alameti olaraktan kabul ediyorlar. Çünkü diyorlar kafirler ayakta namaz kılar. Müslümanlar ise namaz kıldığında rükuya gider veyahut da secdeye gider. Yani bir kavim bir şeyin niye İslam alameti olarak kabul ettiğini anlatmış ve bunun illetini de zikretmişse onun illetini görmemezlikten gelip onun fetvasını almak allah Alem bu ilmi emanete çok yakışan bir şey olmasa gerek. Bunu bir kenara bırakıyorum kardeşlerim, şöyle bir soru soracağım şimdi inşallah. Sorum şu, diyelim ki Hanbeliler namazı İslam alameti kabul ediyorlar. La ilahe illallah İslam alameti kabul ediyorlar. Fakat bunlar bir kavme geldiler ve bir kavmin arasında küfür yaygınlaşmış. Bir kavmin arasında İslam yay şirk yaygınlaşmış. Bir kavmin arasında bid'at yaygınlaşmış mesela, Hanbeliler böyle bir kavimde de bunların kılmış olduğu namaz veya söyledikleri La ilahe illallah İslam alametidir derler mi? Mesela örnek veriyorum bizim toplumumuzu ele alalım. Demokrasi bir şirk insanların şirke girmiş oldukları konu oy verme meselesidir. Yani oy vermek suretiyle hakimiyeti Allah'tan başkasına verdikleri için bu insanlar Allah'a şirk koşuyorlar. Türkiye'de 45 milyon seçmen var. 45 milyon seçmen var. Allah'a şirk koşar. Allah hepsini hidayet etsin. Allah kavmimize hakka hak olarak göstersin. Onları hidayet etsin. Bizi de bu davete muvaffak kılsın. Bu insanlar Allah'a şirk koşuyorlar. İmam Ahmet diyelim geldi ve bu toplumda yaşadı. İmam Ahmet bize şunu der miydi kardeşler? Siz yanlış yapıyorsunuz. Bu insanlar La ilahe illallah diyor. Bu insanlar namaz kılıyorlar. Siz bunların, İslam, bunların küfrüne hükmederseniz bu haricilerin mezhebidir, bu nas'a aykırıdır diye. Bazıları bu cevaba evet diyorlar ve İmam Ahmed'e iftira ediyorlar. İmam Ahmed bugün yaşamış olsaydı diyorlar, bu toplumun namazından veya la ilahe illallahından ötürü bunların İslamına hükmederdi diye. Şimdi biliyorsunuz kardeşler cahil yuvarlar. Yani cahilin elinde ücret olmadığı için cahil bir söz söyler arkasından yuvarlar, delil falan zikretmez. Onun için Allah bütün müşriklere hitap ettiğinde ne diyor? قُلْ هَاتُ بُرْحَانَكُمْ اِنْ قُلْتُمْ صَدِفٍ De ki, delillerinizi getirin eğer sadıklardan iseniz. Ben kalıbımı ortaya koyarak bunu söylüyorum ki İmam Ahmed bu cahillerin cehaletinden beridir. İmam Ahmed bu toplumda yaşasaydı nasıl hükmederdi? İslam devletinde nasıl hükmetmiş şimdi size onu anlatacağım. Ebu Ya'la yani Hanbelilerin büyük alimlerinden olan Ebu Ya'la تبقات الحنabilة diye bir kitabı var. Hanbeli alimlerinin biyografilerini anlatıyor. Hanbeli alimlerinin tabaka tabaka hayatlarını anlatıyor. Orada İmam Ahmet'in öğrencisi olan İmam Mervezi'den şunu anlatıyor. İmam Mervezi diyor ki bir adam Ahmet'e geldi ve sordu. Dedi ki ey İmam ben yolda giderken ezan sesi işitiyorum veya kamet sesi işitiyorum. Gidip namaz kılayım mı ezan okuyanın veya kamet getirenin arkasında? Yani devlet hangi devlet kardeşler? Abbasi devleti. Allah'ın indirdikleriyle hükmediliyor. Allah yolunda cihada çıkılıyor vesaire böyle bir toplumda adam İmam Ahmet'e soru soruyor. Ezan sesi işitiyorum, kamet sesi işitiyorum. Yolda yani namazı kıldıranın kim olduğunu bilmiyor adam sadece ezan sesi eşitmiş Gidip namaz kılayım mı? Bugün İmam Ahmet adına konuşanlara göre İmam Ahmet'in ne demesi lazım? Seni sapık harici seni. Ezanı duymuşsan, kameti duymuşsan daha ne gerisini sorguluyorsun? Git arkalarında namaz kıl. Peygamberimiz demiş ki, kim bizim namazımızı kılarsa o Müslümandır. İmam Ahmet o adama diyor ki, ben daha önceleri bu konuda gevşek davranırdım. Fakat ne zaman toplumun içerisinde bid'atler yayılırsa, sadece akidesini bildiğin adamın arkasında namaz <gülüyor> Bunu nerede söylüyorum İmam Ahmet? Bunu İmam Ahmet kendi Abbas'i devletinde söylüyor. Yani Allah'ın indirdikleriyle hükmedilen, sadece insanların arasında Kur'an mahluktur fitnesinin yayıldığı bir dönemde. Kur'an mahluktur küfürdür fakat Kur'an mahluktur'un küfür olma meselesi kardeşler alimlerin bile zor anladığı meselelerdendir. Yani çok kapalı bir meseledir. Kur'an mahluktur sözü veya Kur'an mahluktur görüşü niye küfürdür? Bizim çağımızda demokrasi gibi bir küfür var ve 70 milyon 80 milyonluk bir ülkenin 5 milyonuna yayılmış. Bizim zamanımızda kafirleri dost edilme onların anayasasını koruma gibi bir küfür var. 7'den yetmişe Allah'a rahmet ettiklerin üstesinde bütün insanlığı kuşatmış. Bizim toplumumuzda Allah'ın dinine dalga geçmek, Allah'ın dininden yüz çevirmek, Allah'ın sıfatlarını tevil etmek, Allah'ın sıfatlarını inkar etmek, kabirlere ibadet etmek, şahıslara Allah'ın sıfatlarını vermek aklınıza gelebilecek ne kadar küfür çeşidi varsa bizim toplumumuzda mevcut. Bir tane küfrün yaygınlaştığı bir toplumda İmam Ahmet tanımadığın adamın arkasında namaz kılma diyorsa eğer bu kadar küfrün ve şirkin yayıldığını görmüş olduğu bir toplumda acaba İmam Ahmet nasıl E şey yapardı, nasıl fetva verirdi? Kardeşlerim biri İmam Ahmet böyle düşünüyor dedi diye İmam Ahmet öyle düşünmez. Yani İmam Ahmet'in kendi kitabı vardır, kendi öğrencilerinin yazmış olduğu kitaplar vardır vesaire. Dönersin onlara bakarsın İmam Ahmet gerçekten böyle mi düşünmüştür yoksa böyle düşünmemiş midir? Ondan sonra şeyine devam edersin, ondan sonra yoluna devam etmiş olursun. Onun için kardeşlerim bu zikretmiş olduklarından sonra şunu söyleyebilirim ki Bu saydıklarımın hiçbir tanesi İslam alameti değildir. Yani namazdır, la ilahe illallah'tır vesaire belli bir dönemde İslam alameti olmuş olabilir. Fakat bizim günümüzde bunlar İslam alameti değildir. Çünkü hem müşrikler bunu yapıyorlar hem de Müslümanlar bunu yapıyorlar. E şimdi bu ülkedeki en bariz, en zahir küfür hangisidir kardeşlerim? Parlamentodur. Yani parlamento varlığıyla Allah'ın ulubiyetine meydan okuyan, kafa tutan bir yapıdır. Adeta lisani halleriyle şunu söylüyorlar. Sen semaya kanun yaptığın gibi biz de yeryüzüne kanun yaparız diye ve bu parlamentonun mescidi vardır. Belki orada bulunan milletvekillerinin birçoğu da namaz vakitlerinde gidip orada namaz kılıyordu. Deniz Baykal cuma namazı kılıyor işte. Yani Deniz Baykal gibi bir putperest kafirle benim yapmış olduğum bir eylem nasıl İslam alameti olacak? Yani Allah'ın dinini kaldırmış, Allah'ın şeriatını kaldırmış, onun yerine küfür ahkamını getirmiş ve İslam'a olan düşmanlığını her fırsatta dillendiren bir putperest kafirin yaptığı bir eylem. Nasıl Müslümanları kafirlerden ayıran bir alamet olacak ve biz onu yapanı görmüş olduğumuz zaman onun İslam'ına hükmedeceğiz. Bugün kabilelere tapan, kabillere ibadet eden Allah yerindedir bize rızkı şeyhler dağıtıyor diyen adamlar günde 5 vakit namaz kılıyorlar. Nasıl böyle bir şirke bulaşmış olan Mekkeli müşriklerin şirkini bir adım da ileriye taşımış olan bir topluluğun yapmış olduğu bir eylem Bugün nasıl İslam alameti olacak ve Müslümanla kafiri birbirinden e, ayıracak böyle bir şey mümkün değildir kardeşim Bizim zamanımızda bir Müslümanları kafirlerden ayıran şey neyse eğer bu tağutu reddetmek olur, tağutu inkar etmek olur, bazı fiillerden iştinab etmek olur fark etmez. Senin gönlün bu adamın tevhid akidesine sahip olduğundan yanaysa e, buna yönelik bir düşüncen varsa sen o zaman diyebilirsin ki ben bu adamın İslamına hükmediyorum içinin ne olduğu da beni ilgilendirmez diye. Fakat sırf namaz kıldı diye, sırf ilahe illallah dedi diye bir adamın İslamına hükmedersen Allahu alem bu fıkka çok fazla isabet etmiş olmasın Şimdi, peki diyelim kardeşlerim alamet meselesini anlatabildiyseniz eğer karşımızda bulunan insanda bir alamet görmedik. Yani konunun başında örnek verdiğim gibi mesela diyelim ki biri geldi bizden kızımızı istiyor. Şimdi biz adamı tanımıyoruz. Şeyle de gelmemiş, yanında bir e, hani ona referans olacak birine de gelmemiş. E, İslam alametlerinden birinde görmedik adamda. Yani biz bu adama nasıl hükmedeceğiz? Bu sefer geriye üçüncü yol kaldı. Üçüncü mesele ise tebeiyyet ahkamı. Tebeiyyetten kastetmiş olduğumuz şey nedir kardeşler? Bir insandan akidesi belli olmaz. İslam alametlerinden veya küfür alametlerinden biri de sadır olmazsa eğer biz o insanı eğer buluğa ermemişse anne babasına tabi olaraktan. Buluğa ermemişse anne babasına tabi olaraktan. Niye? Çünkü Sahih-i Nesai diyor ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a müşriklerin zürriyetleri soruldu. Peygamber Aleyhissalatu dedi ki "Hum minhum." Onlar da onlardandır. Bu ne üzerine yaşanıyor? Şunun üzerine yaşanıyor. Aleyhissalatu vesselam bir seriye gönderiyor savaş için. Savaş esnasında savaş bittikten sonra Müslümanlar bakıyorlar ki çocuklar ve kadınlar da öldürülmüş. Çünkü peygamberimizin siyaseti şuydu, sabahın ilk vaktinde yani daha insanlar uyurken saldırı düzenlerdi ki müşrikleri gafil olaraktan avlasın. E, karanlıkta saldırdıkları için çocukları ve kadınları da öldürüyorlar. E peygamber çocukla kadınların öldürülmesini de yasaklamış Sahabe gelip bu durumu peygambere soruyor Ey Allah'ın Resulü diyor. E, kadın ve çocuklar da vardı arada. Aleyhisselatü vesselam diyor onlar da onlardandır. Yani anne babalarının hükmü neyse Çocuklarının hükmü de dünyada odur diye. Hepinizin bildiği başka bir hadiste Peygamberimiz ne diyor? كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ Her çocuk insan fıtratı üzere doğar. فَأَبَوَاهُ يُحَوُوا اِذَانِهِ اَوْا نَصِرَانِهِ اَوْا يُمَجِّسَنِهِ Ana babası onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır veya Mecusileştirir. Burada çocuğu müşrikleştirme fiilini Peygamberimiz kime nispet etti? Anne babaya nispet etti. Demek ki çocuk buluğa erip kendinin itikadını beyan etmediği müddetçe Müslüman bir anne babanın çocuğu Müslüman hükmündedir. Müslüman bir anne babaya tabi olaraktan müşrik bir anne babanın çocuğu müşrik bir anne babaya tabidir. Onlara tabi olaraktan. Anne babasını bilmiyoruz diyelim veya kişi buluğa ermiş, buluğu da geçmiş o zaman içinde yaşamış olduğu toprak parçasına göre hüküm alır. İslam topraklarında yaşayan Müslüman hükmü alır küfür topraklarında yaşayan kafir hükmü alır. Niye kardeşlerim? Çünkü bir toprak ya bizimdir ya onlarındır. Bu işin ortası yoktur. Ortası vardır diyenlere de bir sonraki dersimizde inşallah bununla alakalı konuşacağım. Bu işin ortası yoktur. Allah bütün kafirlerin dilinden diyor ki وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُولِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِنْ لَّذ۪ينَ Bütün kafirler peygamberlerine şunu söylediler istisnasız. Ya bizim dinimize geri dönersiniz ya da sizi kendi topraklarımızdan çıkarırız diye. Kendi topraklarımızdan. Müşrikler bir toprağa hükmettikleri zaman orada onların kanunları geçtiği zaman burası bizim topraklarımızdır diyorlar ve Müslümanları tehdit ediyorlar sizi buradan çıkarırız diye. Şuayb'ın kavmi Şuayb'ın aynısını söylüyor. وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أَوْلَ تَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا <gülüyor> Şuayb'ın kavminin müstekbir olanları, öncüleri dediler ki ey şuayb, seni ve seninle beraber iman edenleri ya geri dine dönersiniz, yani bizim dinimize, atalarımızın dinine dönersiniz ya da sizi kendi beldenizden, kendi topraklarımızdan çıkarırız diye. Onun için kardeşlerim, herhangi bir toprak kime aitse ona nispet edilir. Yani Allah'ın hükümlerinin geçtiği, şeriatın kanunlarının tatbik edilmiş olduğu topraklar Darul İslam'dır. İslam beldesidir, Allah'ın kanunlarının dışında kanunların geçtiği ve hükmün kafirlere ait olmuş olduğu yerlerde, orası darl küfürdür. Türkiye gibi, yani Türkiye mesela bir küfür beldesidir. Örneğin misal, Suriye'nin belli bir toprağında Allah'ın şeriatıyla hükmedildiği için İslam topraklarıdır mesela. İki birbirinden iki farklı, iki zıt örnek olarak da söyleyebileceğimiz. Şimdi, burada özellikle bir insandan İslam alameti sadır olmadığında biz ona muamele ederken kendi yaşamış olduğu toprağa onu tabi kılaraktan kendi kavmine onu tabi kılaraktan ona Müslüman değilmiş gibi, müşrikmiş gibi muamele yaparız. Peki bunun delili nedir kardeşler? Bunun delili Kur'an ve Sünnettir. Ayet-i kerimede Allah buyuruyor ki bir beldenin halkını, halkının da hükmünün beldenin hükmünü alacağına dair Allah ayet-i kerimede diyor ki فَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا Size ne oluyor da? Savaşmıyorsunuz Allah yolunda. Oysa mustazaf kadınlar, mustazaf çocuklar ve mustazaf erkekler şöyle diyorlar. Allah'ım bizi halkı zalim olan bu beldeden kurtar. Halkı zalim olan bu belde. Dikkat edin kardeşler. Zalim olan belde demiyorlar. Halkı zalim olan bu belde diyorlar. Eğer bir yurt zulüm yurduysa oranın halkı da zalim olan insanlardır. Mekke'de bulunan mustazaflar onları bu şekilde isimlendiriyorlar. Mesela Süleyman Aleyhisselam kadın olan melikeye İslam'ı arz ettiğinde, onu kendi topraklarına davet ettiğinde Allah Azze ve de şöyle söylüyor ayet-i kerimede وَصَدَّهَ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ Enha kanet min kavmin kafirin o kadını Allah'ın dışında ibadet ettikleri hak yoldan saptırmıştı diyor Allah azze Çünkü o kafir olan bir kavim dendi. Yani oysa biz o kavme dair hiçbir bilgiye sahip değiliz. Fakat onun bulunmuş olduğu topraklar kafirlerin toprakları olduğu için orada güneşe ibadet edildiği için Allah'a şirk koşulduğu için Allah azze diyor ki o kafir olan bir kavim dendi e diye. Yine kardeşlerim mesela Peygamber Aleyhissalatu vesselam Bukhari ile Müslüm'ün üzerinde ittifak ettiği bir hadis-i şerifte diyor ki bu hadis çok önemli bir hadis يَخْزُوا جَيْشِنِ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْضَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ لَآخِرِهِمْ Bir topluluk Kabe'ye savaş ilan eder. Kabe'ye doğru yürüyüşe geçer. Genişçe bir alanda bulunduklarında Allah onların başını ve sonunu yerin dibine geçirir. Ayşe bunu duyduğu zaman Peygamber'e diyor ki ya كَيْفَ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَاَقِيلِهِمْ وَف۪يهِمْ أَسْوَقُوهُمْ وَف۪يهِمْ مَنْ اَيْسَ مِنْهُمْ Nasıl oluyor da Allah onların hepsini yerin dibine geçiriyor? O toplumun içerisinde onlardan olmayan insanlar var. O topluluğun içerisinde alışveriş için gelenler var. Yani tamam bir grup kafir Kabe'ye savaş ilan etmiş bunu anladık. Peki ticaret için Mekke'ye gelecek adam yolda bu kervanı gördü o da bu kervana katıldı. Madem oraya gidiyorlar ben de gideyim dedi. Veya normalde yolculuğu tek başına yapmak istemiyor. O kavimden değil. Ama madem bir kervan var hazır ben de onlarla beraber gideyim dedi. Allah onları niye helak ediyor ey Allah'ın Resulü dedi. Peygamber <gülüyor> dedi ki يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّتِهِمْ Allah Azze ve Celle başını sonunu toprağın dibine geçirir, ondan sonra da niyetlerine göre diriltirirler diye. Kardeşler Allah Azze ve Celle mutlak ilmiyle, mudrak kudretiyle o topluluğu birbirinden ayırt edebilir. Çarşı pazarcı ayrı yolda bunlara katılıp da bunlardan olmayan ayrı deyip onlara farklı bir şekilde muamele edebilir. Buna rağmen Allah Azze ve Celle böyle bir muamelede bulunmuyor ise eğer demek ki Allah bir kavim bir kavmin içerisindeyse onları cezalandıracağı zaman onların hepsine aynı muameleyi yapıyor. Ki Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki cezalandırma ilkesine bakarsanız bunu göreceksiniz. Kur'an da Allah bir kavmi veya bir topluluğu cezalandırmışsa çocuklarını onlardan ayırmamıştır. Yani mesela Nuh Hud Salih kavimlerini helak ettiği bu kavmin içinde çocuklar yok muydu? Bu kavmin içinde deliler yok muydu? Bu kavmin içinde kocasına zorla tabi olan kendisi İslam aslında İslam üzere olan insanlar yok muydu? Vardı. Fakat Allah bunlara helak ettiği zaman hepsini bir kavim olaraktan değerlendirdi ve hepsini aynı şekilde muamele etmiş oldu. Onun için Bir insan bir topluluğun içerisinde içerisindeyse bir kavimle beraber yaşıyorsa başka hiçbir alamet bulunmadığı zaman ona onunla hükmedilebilir. Bunu da bilmiyoruz diyelim faraza. geriyene kalır bize kardeşler? Bir kavme lideriyle hükmetmek kalır. Bir kavim kime tabi ise onun hükmündedir. Bir kavim ister isteyerek ister istemeyerek kime tabi olmuşsa Allah katında değil. Fakat dünya hükmünde bir kavim tabi olmuş olduğu liderin hükmündedir. Biliyorsunuz kardeşler, e, Peygamber bir kavimle savaşmadan önce, önce onları İslam'a davet ederdi. İslam davetini reddettikleri zaman ondan sonra onlara savaş ilan ederdi. Fakat şöyle yapmazdı, tek tek gidip kapıları çalıp, işte ben size İslam'ı anlatmaya geldim. İslam'ı kabul ederseniz bizim kardeşimiz, kabul etmezseniz sizinle savaşacağız. Böyle bir sünneti söz konusu değildi. Ne yapıyordu peki Aleyhisselatü Vesselam kardeşler? Şöyle yapıyordu. O kavmin liderine bir mektup yazıyordu. Kavmin lideri İslam'ı kabul ederse orayı İslam bendesi, kavmin lideri İslam'ı reddederse orayı küfür e, küfür bendesi muamelesi yapıyordu. Örnek olaraktan mesela İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu, Peygamberimizin Hırak'la yazmış olduğu mektup. Aleyhisselatü Vesselam ona ne dedi mektubunda? Esnintesle. Müslüman ol, kurtularsın. يُعْتِكَ اللّٰهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ Allah sana ecrini iki defa versin. Yoksa yani Müslüman olmazsan eğer فَعَلَيْكَ اِثْمُ الْأَلِس۪يينَ Bütün sana tabi olan o insanların günahı da senin üzerinedir dedi. Yani Peygamberimiz tek tek gidip onların kapılarını çalıp onlara İslam'ı anlatmadı. Onların liderine muamele ettiği liderleri İslam'ı kabul etmeyince Peygamber orada yaşayan insanları hükmen, kâfirmiş gibi veyahut da müşrikmiş gibi kabul ettiği, buna göre onlara hükümetti. Mesela kardeşlerim, ahzab gününü biliyorsunuz. Yahudilerle Müslümanlar arasında bir anlaşma vardı. Müslümanları arkadan vurmayacaklar ve Müslümanları satmayacaklardı. Fakat Mekkeli müşriklerin topluluklar toplayıp Medine'nin üzerinde geldiğini görünce Yahudilerin liderleri kararlarını bozdular ve Peygamber Peygamber'e ihanet ettiler. Mekkeli müşriklere dediler siz önden saldırın, biz de arkadan saldıracağız diye. Bu sözü bozan kaç kişiydi? Bu sözü bozan iki veya 3 kişiydi. Yani o kavmin lideri olan insanlar bu sözü bozdular. Peki Aleyhisselam onları cezalandırırken sadece onlardan sözü bozanları mı cezalandırdı? Yoksa onların hepsini mi cezalandırdı? Sa'dib-i Muaz onlar hakkında nasıl hükmetti? Onların erkeklerini öldürelim ey Resulü dedi. Kadınlarını ve çocuklarını da kendimize esir olaraktan, savaş esiri olaraktan alalım <gülüyor> dedi aleyhissalatu vesselam onları cezalandırırken hem onların e, liderlerini hem de liderlerine tabi olan ve onlardan beraatlerini ilan etmeyen insanları hepsini beraber bir arada cezalandırdı. Yani bu kadınların suçu yoktur, bu çocukların suçu yoktur Aleyhisselatu vesselam böyle bir şey demedi. Liderin yapmış olduğu hatayı topluluğun hepsi aynı şekilde üstlenmiş oldular. Şimdi kardeşlerim bu kimin için geçerlidir benim bu söylemiş olduğum hüküm? Liderine tabi niye tabi olduğunu bilmediğimiz, yani muhtemelen zorla tabi olan. Hani bir kavimde doğmuştur, bakmıştır ki o kavmin lideri bu adamdır. Bütün insanlar bu adama itaat ediyorlar, kendisi de bu adama itaat eden insanlar için geçerlidir. Yoksa bizim toplumumuz gibi kendi liderini kendi seçen bir topluluk zaten o liderinin hükmündedir. Yani lideri neyse kendisi de o hükümdedir. Fıkıh kitaplarında anlatılan lidere tabi olma meselesi, reise tabi olma meselesi kimin için geçerlidir tekrar söylüyorum. Kendi liderini kendi seçmemiş olan, diktatörlüklerde yaşayan, kahren, cebren birinin liderliğinin altında yaşayan insanlar için geçerlidir. Fakat kendi liderini kendi seçmiş veya kendi liderine kendi tabi olmuş insanlara gelince Allah ayet-i kerimede diyor ki biz o gün her insanı imamıyla beraber çağırırız. Yani dünyadayken kimi kendisine imam olaraktan kabul etmişse, kimin peşinden yürümüşse biz o gün insanları o topluluklarla beraber çağırırız. Wa barazulillahi cemia. Fa qala dda'afau lillezina istakbaru inna kunna lekum teban. Fe hal antum nughnuna anna min azabillahi min şey? Qalu law hadana Allahu la Hepsi Allah'ın karşısında ayakta durdular. Mustazaf olanlar, müstekbir olanlara dediler ki biz dünyada size tabidik إِنَّكُنَّ تَبَعَلَّكُمْ Biz size tabi olan insanlardır. bize Allah'ın azabından kurtarabilir misiniz? Dünyada bizi koruyacağınıza, kollayacağınıza bize kanunlar yapacağınıza, refah seviyemizi yükselteceğimize fakirlik sınırından bizi kurtaracağımıza dair bize sözler veriyordunuz ya bizi buradan kurtarabilecek misiniz peki? Onlar dediler ki قَالُ لَوْ هَدَنَ اللّٰهُ لَهَدَيْنَكُمْ Eğer Allah bizi idâet etmiş olsaydı Biz de sizi hidayet ederdik. Biz hidayet olmadık ki sizi hidayet edelim. سَوَاؤُنَ عَلَيْنَا أَجَزِعَنَا أَمْ صَبَرْنَا Eşittir. İster bağırıp çağırıp ve koparalım. İsterse Allah'ın hükmüne sabredelim. مَا لَنَا مِنْ <gülüyor> Allah'ın hükmünden kaçış söz konusu değildir. Bunlar kimdir kardeşler? Kendi liderlerini kendi seçen insanlardır. يَوْمَ تُقَلَّبُوا وُجُوهُمْ فِي النَّارِ Ya quluna ya laytana ata'nallaha wa ata'nar rasulahu. Ubi onların yüzleri ateşte böyle erinip çevrilir diyor Allah Teala. Ateşin içerisinde dönüp dururlar. Ne derler? Keşke biz Allah'a ve Resulüne itaat etmiş olsaydık. Ve kalu rabbena inna ata'nasa'atana ve kubarana fa adallunas ki ya rabb biz liderlerimize, reislerimize itaat ettik. Sen onlara onlar bizi yoldan saptırdılar diye. Ve sen onlara kat, kat azap verirler. Fakat onların bu temennisi onların yüzlerinin ateşler evrülüp çevrilmesine engel olmamıştır kardeşler. Ve Kur'an-ı Kerim'den buna verebileceğiniz daha birçok örnek. Yani Allah Azze ve kıyamet gününde dünyadayken birilerine tabi olmuş olan insanların tabi olduklarıyla beraber kıyamet gününde azap göreceklerini söylüyor. Peygamber vesselam de hakeza dünyada bir kavme kendi liderleri ne üzere ise onun üzerine muamele ediyor. Şimdi bu kardeşler, bizim kendi çağımızda özellikle insanlar kendi liderlerini, kendileri seçiyorlar. Herkes kendi reisini kendi başına getiriyor. Öyleyse sen onun reisine ne ile hükmetmişsen, o reisi kendi başına seçen insanın da hükmü aynı onun gibidir. Bu dünyada da böyledir, bu ahiret gününde de böyledir. Bunun istisnası kimdir kardeşler? Bunun istisnası o liderden veya o reisten beli olduğunu ilan eden, onun zıddına bir akide ızgâr eden insanlar, bunun e olan, bu hükmün dışına olan insanlardır. Bunun dışında kalanlar zikretmiş olduklarından ötürü kendi liderinin hükmü neyse o da bu hükümdedir. O zaman özetleyecek olursam kardeşler bir insana üç şekilde hükmedilir. Ya akidesini bilirsin öyle hükmedersin ya İslam alametlerinden biri nezal İslam alametleri değişkendir. Her çağda Müslümanları kâfirlerden ayıran, müşriklerden ayıran şey neyse İslam alameti odur ve bu konuda namaz mutlak İslam alametidir. La ilahe illallah mutlak İslam alametidir gibi bu konuda icma vardır. Bunun dışındaki görüşler bidat ehlinin görüşüdür sözü. Yani bir insan ya cahildir kandırılmıştır veyahutta bütün ümmete iftira ediyordur. Ama bunun üçüncü bir yolu yoktur. Üçüncüsü, bunu da bilmiyorsa eğer bir insana tevhiyyet ahkamıyla onun İslamına veya küfrüne hükmederiz. Buluğa ermemiş çocuklar anne babalarına buluğa erenler önce yaşadıkları toprağa yaşadıkları toprak da olmasa onun dışında tabi olmuş oldukları emire göre şey görürler. Hüküm görürler İslamlarına veyahut da küfürlerine hüküm edilir. Bu beni bu derste inşallah anlatacaklarım. Zaten zamanımı da fazlasıyla doldurmuş oldum. Konuyu kesmek istemedim. Tabi bu konuyla alakalı bazı yanlış anlaşılan şeyler var veya bazı şüphe diyebileceğimiz belki baptan şeyler var. onları da inşallah bir dahaki dersimizde eğer uygun olursa zamanımız, vaktimiz inşallah onlara değinmeye çalışırız.